Bunun gibi pek çok alanda e, oda ya da odaya bağlı e, kişilerin açtığı davalarla, kamu açtığı davalarla... E, ...oradaki e, imar mevzuatına ya da kamu yararına dair ihlaller... Ya da, e, da çevre haklarına. Çevre vardır. haklarına evet e, ihlaller e, yargıya taşınıyor. Hı hı. E, bu yüzden aslında biraz o da evet doğru... E,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 Yani şimdi Türkiye AB'ye girmeye çalışan bir ülke, mevzuatlarını mimarkta dahil olmak üzere AB standartlarına o normlara getirmeye çalışan bir ülke. Ve sen de takdir edersin ki AB ülkelerinin hemen hemen hepsinde okuldan mezun olup mimarlık ofisi açamıyorsun. Hı hı. Belli süre bir yerlerde çalışman lazım, belli bir birikimi onaylatman lazım ve sonrasında ilgili sınavlara girmen lazım. Yani biraz bizdeki baro sınavları veya hı hı. da avukatlık sistemine benzeyen bir sistem.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 Kent Kes'in 2010 yılından itibaren açıklamış olduğu vizyona uygun olarak devam ettiğini, bakanlığın kesinlikle yetki arttırımı yapmadığını, tam aksine yerelde kurduğu başka şeylere bu yetkiyi aktardığından bahsediliyor. Bir ara verelim bence. Tamam Sonra verelim. bunun üstünden konu devam ed edelim. Çünkü önemli bir konu. Evet. Ayrı bir şey gerektiriyor. O zaman Ceylan Ertem'den Ütopyalar Güzeldir'i dinleyelim diyorum ben. Evet.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 sapırındı hissa Ben bir adam sevdim ki evim artık gül kokar. Bir vapur dumanıyla sanki gelecek gibi bir gün gelecek elbet. Ütopyalar güzeldir, ütopyalar güzeldir, ütopyalar güzeldir.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 çeşitli ana maddeleri var. Sonra da uygulamayla ilgili olacak olan her şey yönetmelikle bakanlık tarafından belirlenecektir açık ibaresiyle e, kanunlaşıyor. E, bu e, kanun taslağında da o çok fazla. Daha doğrusu artık kabul edildi de yani torba yasanın içerisinde daha kanun değil Yani yasanın niteliklerini bakımından incelediğimiz zaman. E, mesela çokça maddi e, sigorta, teminat vesaire gibi e, durumlar üstüne belirtilmiş madde var.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 Ee, şu anda zaten tartıştığımız şeylerin tabii. temeli ya da öngörüsü tabii, tabii. demek Yani lazım. bunu hatırlatmakta fayda var. Ocak ayından beri aslında bu durum e, tartışılıyor. Yürüyüşler evet, oldu, evet, gösteriler evet. oldu. E, o yüzden o, e, o sapla samanı karıştırmama lazım. durumunu da tekrar senin söylediğin altını Hı -hı. çizmemiz gerekiyor bence. Evet bu tarz odanın yetkilerinin budanması, revize edilmesi, e, odanın yererleştirilerek başka türlü bir şekilde parçalanması durumların hepsi zaten Hı -hı. birkaç senedir tartışılan konuşulan evet. şeylerdi.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 ...iyi niyetli olduğunu düşünerek... ...bu naifçe bir şey belki olabilir... ...düşünüyorum... Hı hı. ...bir kılavuz yaratmak... Ya, ...yani o, yol gösteren yine baba evet. devlet... E zaten zaten ...dikkate alma... ...kentkes öyle... ...yerel yönetimlerin hizmet noktasında yol gösteren... Evet, ...onları kukuma, rehberler hazırla mevzuat, mevzuat çıkarın... <gülüyor> ...kullanılan dil çok ilginç... ...yani Tabii. dikkate alıyor... Hı hı. E ...zaten hı. senin devlet olarak... ...ya da e, kamudaki herhangi bir erke olarak... ...kişilik, düzel kişilik olarak... ...dikkate alman gerekiyor bu insanları... Evet. ...artık kılavuz meselesi de çok tehlikeli bir şey...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 Ee, balık çiftlikleriyle ilgili e, sakıncaları hem açıkladığın hem de meraksı olanlar araştırarak kendileri zaten biliyorlar. Bunların bunlarla ilgili belli düzenlemeler getirilmesi lazım. Aslında var ama bunlar sürekli zorlanıyor ee, işi e, yönetimini kolaylaştırmak açısından. Ee, Seferihisar Belediyesinin e, açtığı bir kamu davasında kazandığı bir durum var. Yani bu balık çiftliklerinin belli alan yani belli yakınlıkların uzağında ve belli yerlerde yapılmasına dair kazandığı bir şey ve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 <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.